Hukuk Güvenliği Hazırlayan ve sunanlar Bahri Belen ve Aynur Tuncel 95.0 Açık Radyo'da Hukuk Güvenliği programındayız. Bugün 7 Eylül 2023 Perşembe. Bahri Bayram Belen ile birlikteyiz. Ben Aynur Tuncel Yazgan. Bahri Bey merhaba. Merhabalar. Burdur'dan bağlanıyorsunuz sanırım. Yok, şimdi Antalya'ya geçtim. Antalya'dayım İzinsiz. yani. <gülüyor> Nasıl <gülüyor> oralar <gülüyor> güzel adam, mi? Kelimalardan üşüttüm, sesim de çok kötü. Evet. Ama Deniz var sanıyorum bugün bizi kurtaracak. Evet, evet şimdi evet, e, e, konuğumuz e, avukat Deniz Yazgan Şenay. E, o biliyorsunuz İstanbul Barosu'nun engelli hakları merkezinde çalışıyor. Ve e, Temmuz ayında, e, adli tatil öncesinde Anayasa Mahkemesi biliyorsunuz bu yakın süreçte verdiği kararların üst üste resmi gazetede yayınlanmasını sağlamıştı. Bunlardan bir tanesi de Sevda Yılmaz isimli başvurucunun kararı gözleri görmeyen kör bir bireyin uğradığı adalete erişim hakkını engelleyen bir haksızlıkla müdahale ile ilgili. Ee, sanırım yakın olan avukat Ogün Yılmaz e, isimli meslektaşımızın yaptığı, Vekayten yaptığı bir bireysel başvurus sonunda verilen bir karar var. Ee, sevgili diniz bize bu kararı e, öncelikle e, hem önemini, hem içeriğini, e, hem de bundan sonraki e, süreçleri nasıl etki edeceğini anlatacak. Yine onun dışında engelli Hakları Merkezi e, sağır ve acilsizler, sağır veya acilsizler çünkü ikisi farklı kategori aslında. Sırf sarı olabilir, sırf olabilir, hem sarı hem desiz olabilir kişiler. E, bu kişilerin adalete erişimindeki en büyük sorun, e, tercüman bulunmamasıydı. Biliyorsunuz Deniz bu konuda bireysel eğitim de aldı. Şimdi bunu e, özellikle adli yardım servisinde e, görev yapan ceza muhakemesi kanunu uyarınca müdafillik ve vekillik olarak, e, vekil olarak atanan meslektaşlarımızın adli yardım verirken, hukuki yardım sunarken özel durumu, özel gereksinimi olan bireylerle sağlıklı iletişim kurabilmesi için, sağlıklı yapında da şimdi deniz takılacaktır biraz sonra. Yani e, meramlarını anlatacak sürece etkili bir şekilde katılmalarını sağlayacak bir e, olanak geliştirmek anlamında bir çalışma yaptı. Engelli Hakları Merkezi'nin e, bu değerli çalışmasını da sevgiliniz bize anlatacak. Sonrasında vakit kalırsa Cumhurbaşkanlığı'nın bir kararı çıktı bugünkü resmi gazetede. E, dün tarih itibariyle, iki gün önceki tarih itibariyle, yani beşinde verilmiş bir karar, altısında çıktı resmi gazetede. Biz bugün yedisinde programı sunuyoruz. E, o karar da e, Sivas Madımak Otel e, faillerinden ve Ağırlaştırılmış müebbet hapis alarak 20 yıldır e, hükümlü olarak e, cezasını infaz eden 75 yaşındaki bir kişinin e, sürekli hastalık nedeniyle cezasının affı ile ilgili zaman kalırsa Cumhurbaşkanlığı kararnamelerinden sonra Cumhurbaşkanı'nın e, özel afiyetlisinden de bahsedebiliriz. Ben şimdi sözü daha fazla uzatmayayım zamanınız der e, sevgili Deniz Yazgan Şena'ya. Sözü bırakıyorum. Engelli Hakları Merkezi neler yapıyor? Anayasa Mahkemesi'nin bu kararı e, ne getirdi? Bundan sonrasında nelere etkileyebilir? Buyurun efendim söz sözü. Çok teşekkür ederim. Saygılarımı sunuyorum Bahri Bey'e de. E, aslına bakarsak Sevda Yılmaz başvurusu bizim için çok uzun soluklu bir yolculuğun, e, zafer niteliğindeki sonu. O yüzden belki de görme engelli kişilerin kör kişilerin e, çeşitli kamu kurumlarında veya bankalarda yaşadıkları sorunlardan biraz söz etmek istiyorum size dayılmaz başvurutuna gelmeden önce. E, Türkiye'de maalesef kişi üniversite mezunu olsun ya da olmasın biz bu bağlamda engelliliği yalnızca örgün eğitime dahil olabilen engelliler bazında bakmıyoruz. Ancak her engellilik tipi kendisine özgü olduğu için örneğin hukuk mezunu bir kişi bir, bir noterde işlem yapmak istediğinde okuma yazma biliyor musun diye sorma cesaretinde bulunan noterlerle veya bankacılık işlemleri bağlamında ne mutlu ki bankalar bu bağlamda yeni yönetmelikleriyle çok daha kapsayıcı düzenlemeleri sunmaya başladılar. Ancak başvuru tarihinde yani 2017 yılında Türkiye'de engelli hakları mücadelesinin ana akımlaşmaya bu kadar yakınlaşmadığı dönemde bankalarda da belli bazı sorunlar vardı. Özellikle artık bence çağ dışı kalmış bir meseleyken elektronik imzalarımızla elektronik parmak izlerimizle yaşama yönelik katkılarımızı sunarken biz avukatlar veya herhangi bir kişi farklı bir kişi de çünkü avukat olmayan bir kişi de örneğin bir bankanın cep şubesinden işlemlerini yapabilirken illa bankaya gidip para çekip de kontu imzalamasına gerek yokken maalesef belli bazı yerlerde bir imza ve el yazısı takıntısı, taplantısı olduğunu görüyorduk. Noterlerde maalesef halen bunu yaşamaya devam ediyoruz. Hem dinleyicilerimiz Çetin Ceviz'deki programımızı dinliyorsa hem de bu programda da dile getirdiğimiz üzere değerli meslektaşımız Avukat Mümin Özeke'nin bir noterlikte yaşadığı sorunda oldukça büyük bir kötü muameleye, e, nereden bileceğim ben senin okuma yazma bildiğini diye bir avukata sorma cesaretini gösterebildiklerini de gördüğümüz için e, bu uzun zamandır biz engelli hakları savunucularının kanayan bir yarasıydı. O yüzden Sevda Yılmaz başvurusunun uzun soluklu yolculuğumuzun bankalar bağlamındaki zaferi olduğunu söyleyebilirim. Noterler konusunda Türkiye Noterler Birliği ile yaptığımız toplantılara rağmen noterlerin işlem yapmaktaki müteredidlik bittiklerinin ve bu bağlamda görme engelli kişiye kendisinin istemesi gerekirken istemediğini dile getirmiş olmasına rağmen tanığı dayatmaya devam ettiğini maalesef söylemek zorundayız. Ne mutlu ki Hakların bilincinde olan noterler var ve bizler de onlarla çalışmaktan mutluluk duyuyoruz. Ve gerektiğinde de engelli ayrımcılığında bulunan kişileri de ilgili mercileri şikayet ederek hak arama özgürlüğümüzü kullanıyoruz. Bu girişle beraber Sevda Yılmaz başvurusuna gelmek isterim ama isterseniz engelli hakları merkezinin çalışmalarını sonraya ee, devam İstersiniz edelim. Mümin Bey örneğini verdiğiniz için çünkü Mümin Bey kimliğini veriyor. Ee, avukat olduğu belli kimliğinde buna rağmen kendisine işlem yapması için e, tanık getirmesi e, dayatılıyor değil mi? Oradaki vako oydu. Doğrudur. Ve henüz yargılama aşamasında olduğu için daha fazla konuşmayalım evet. ama e, e, sonuç olarak bir avukata bile bunun yapıldığını e, örnek olarak gösterdiniz. Sevda Hanım'ın durumunu da hemen ardından söyleyelim. Sevda Hanım nasıl biri, Hı -hı. E, niye gitmiş, nereye gitmiş, ne olmuş? Hı -hı. E, Sevda Yılmaz Türk Hava Yollarında çalışan görme engelli bir kişi ve Aylıkları yani biz maaş diye bildiğimiz aylıkları bir banka hesabı aracılığıyla ödeniyor. Banka tarafından maaş hesabıda olduğu için büyük ihtimalle 34 bin Türk Lirası kredi limiti olduğu bilgisi veriliyor ve yapılan incelemeler sonucunda biliyorsunuz hepimiz yaşamışızdır bir limit verirler. Onun üçte biri veya yarısı kadar bir sonuçla kredi limitiniz gerçek aktüel kredi limitiniz belirlenir. Kendisi de 10 bin lira kredi kullanmak amacıyla ilgili bankın Ümraniye şubesine gittiğinde kredi işlemlerinin tamamlanması için sözleşmeyi bir nüshasını elden aldım cümlesinde el yazısıyla yazarak imzalaması gerektiği söyleniyor kişiye. E, 2017 yılından 2023 yılına da çok şey değiştiğini e, fark ediyoruz. Çünkü artık cep şube aracılığından çok kolayca kredinin çekilebiliyor. Tabii faiz düzenlemeleri öncesi sonrası değişmiştir elbette ama kural olarak e, el yazıtını gerektirmeyen, imza gerektirmeyen düzene dönmüş vaziyetteyiz. Artık elektronik izlerimiz daha önemli. ve Fakat 6 yıl öncesinde bankada, şubede çok yoğunluklu bir şekilde bunu mutlaka bir nüshasını elden aldım yazarak e, imzalaması gerektiği söyleniyor. Çünkü bekletiliyor uzun bir süre boyunca. Ancak e, başvurucu çok bilinçli bir şekilde görme engelli olması nedeniyle bu işlemi el yazısı ile yapamayacağını, görme engelli alfabesi yani bizim Braille alfabesi hmm. e, diye de bildiğimiz alfabeyle veya kamera kaydı gibi farklı yöntemlerle bu eksikliği giderebileceğine belirtmesine rağmen iki saati aşan bir süre boyunca bekletilme şekrediyi kullanmadan çubadan ayrılmış vaziyette. Hmm. Engelli hakları çalışan bir insan olarak e, bu iki saatlik beklemenin örneğin o gün bankada çok yoğun işlem olmasından dolayı alelade bir bekleme olmadığını özellikle kişilerin ses tonundan yaklaşımdan e, kurdukları cümlelerden sen zaten bunu yapamazsın yapabiliyor musun mu yapabiliyor musun ki gibi cümlelerin kurulduğuna ben eminim. Tabii ki başvuruda bunlar açıkça ve vaziyetlenmiş değil sadece bir ayrımcı tavırdan söz ediliyor ama engelliyle, görme engelliyle nasıl karşılaşması gerektiğini, nasıl iletişime girmesi gerektiğini maalesef yoğunluklu olarak kamu kurumunda çalışan görevlerin veya herhangi bir kurumda çalışan görevlerin bilmediğini söylemek durumundayız. Hatta küçük bir korsan e, bildirde bulunayım bu esnada başvuruya girmeden önce. Mesela Ay Ayran'ın Hanım bildiği için, Bahri Bey bildiği için onlara soramazdım ama bir engel engelli görme engelli kör bir kişiyi gördüğünüzde onun mu koluna tutunursunuz yoksa o mu sizin kolunuza girmek ister sorusuna genellikle insanlar biraz da izin almadan karga tolumlu bir şekilde e, kör kişinin hemen e, dirseğinden tutar ve genellikle de şöyle bir uyarı yaparlar. Şu an ben sizi karşıdan karşıya geçiriyorum der kör kişi de. Çünkü e, eğer siz onun koluna girerseniz bir adım kendisi önde olacaktır. E, halbuki yapılması gereken özellikle erişilebilir koşullarda olmadığımız için hissedilebilir yüzeyde olmadığımız için kol kola gireriz genelde yönlendirme e, yaparız ya da bir baston yoksa beyaz baston yoksa. Halbuki yapılması gereken e, kişinin sizin koluna girmesidir. Burada da maalesef Özellikle bir duyu eksikliği olduğunda sanki kişi yanınızda değilmişçesine normalde aklınızdan geçirdiklerinize uyguladığınız süzgeci uygulamadan konuşmanın var olduğunu bildiğimiz için ben bu bağlamdaki manevi tazminat davası açılması meselesinin çok çok değerli olduğunu düşünüyorum. Başvurucu da bunu yapıyor ve olay nedeniyle banka ile yine İstanbul'un 14. Asli Hukuk Mahkemesi'nde manevi tazminat davası açıyor. İlk derecedeki yargılama oldukça verimli geçiyor ve 15 Mart 2017 tarihinde 7500 lira tutarında bir manevi tazminatın banka tarafından başvurucuya ödenmesine karar veriliyor. Ancak her zaman olduğu gibi Bölge Adliye Mahkemesi belli bazı yerlerde bunu bu şekilde düşünmüyor ve sözleşmenin bir nüshasını elden aldım şeklindeki cümlenin yazdırılması noktasında bir tereddüt yaşandığını e, ve bu bağlamda uygulamanın e, gecikme dolayısıyla yapılamadın yani kredinin gecikme dolayısıyla orada bir tereddüt yaşandığı için sözü niyetle değil demiş kararda. Aynen ben öyle. Çalışanları çözüm aramaya çalışırken süre geçti yoksa ayrımcılık yapmadılar mı demiş. Aynen öyle. Buna benzer bir e, gerekçelendirmeyle o yüzden kararı bozulma da bozulma doğru e, kavram değil. E, bu bağlamda aslına bakarsak e, davanın reddine Kesin Kimisi olarak tabule etmiş. Incelemiş. Aynen öyle. Tamam, ee, bundan sonra mahkememiz çok uzun bir şekilde yani şöyle söylemem gerekir, 9. maddeden başlayıp yaklaşık 31. maddeye kadar yalnızca Türkiye mevzuatındaki engelliye, görme engelliye, kör kişiye o veya bu vaziyette değinen Kapsayıcı uygulamalara yani kişinin engeli, cinsiyeti, yaşı fark etmeksizin kişiyi kamu kurumlarında ve ilgili kurumlarda işlem yapabilmeye kabil tutan uygulamaların hepsinden atıf yapmış. Amerika ya, Mahkemesi'nin madde e, paragrafları bunlar değil mi? Dokuzuncu paragraftan otuz e, birinci paragrafa kadar ilgili mevzuatı açıklamış kararda. Evet e, tam olarak bu şekilde yapmış. Madde dediysem özür diliyorum. 31 birinci ama siz bu arada mevzuattan bahsedeceksiniz. Evet. Ee, aslına bakarsak mevzuatı tamamen okumak e, şart değil ama karara ilgi duyan engelli haklarının İngi duyan dinleyicilerimiz, kulak misafirlerimiz varsa eğer 5378 sayılı kanunun yani engelliler hakkındaki kanunun amaç maddesine, tanımlar maddesine, genel esaslar maddesine yani asla bakarsak bunlar bizim karın ağrılı maddelerimizdir kanunlarda. E, genellikle hukukçulara ilgilendirir. Örneğin ben makul düzenleme kavramını kullanıyorsam makul düzenleme kavramına şunu kastediyorum. E, kavramlarının içeriğinin bulunduğu maddelerdir. Engelli kavramı bile ciddi tartışmayı beraberinde getiriyor değil mi? Yani Maalesef. yaptığı bir tanımlama var. İyi, kötü, olumlu, olumsuz düşünceler, tartışmalar var bu konuda. Bunların hepsini hatırlatıyor İnsan Hakları de uygulanan e, mevzuatı açıklamak bakımından. Aynen öyle. Biz o yüzden engellinin değil çünkü engellilik her geçen gün daha farklılaşan, daha yeni teşhislerin, belki de daha yeni e, Bulunan hastalıklar veya farklılıklar dolayısıyla isim değiştirirken biz artık engellinin değil engelliye dayalı ayrımcılığın yalnızca tanımlanması gerektiğini düşünüyoruz. Çünkü engellik bir insanlık hali ise insanın yıllar içerisindeki değişimlere tabi olacaktır. Yani Sonunda ayrımcılık sorunu aslında. Kesinlikle kesinlikle. E Eşitlik sorunu yani. Kesinlikle katılıyorum. Belki neden böyle bir sorun var açıklamak gerekir? Daha pragmatik düşünen dinleyicilerimiz olacaktır. Onların da bir haklılık payı vardır. Ama şimdi efendim görmeyen bir kişi nasıl imza atabilir? Ya ona noterde bağlayıcı, noter kötü niyetliyse bağlayıcı bir işlemi yaptırırsa ne olacak sorularının yanıtı vardır? Bence ee? çalışanı mesela çok kredi kullandırır ama az kredi kullandırmış gibi gösterebilir. Yani bir güvensizlik var aslında kamuda çalışanlara. Aynen öyle, edilmemesi için güya onu aşırı derecede himaye ediyoruz. Aynen öyle ve e, aslına bakarsak buradaki meselenin de güvenlikle ilgili mese bir mesele olduğunu düşünen e, dinleyicilerimiz olacaktır. Onlar haksız değillerdir. Borçlar Kanunu'nun imza başlıklı 15. maddesinde de zaten görme engellerin talepleri halinde imzalarında şahit aranır demiştir. <Gülüyor> yani eğer görme engelli kişi bu bağlamda bir talebe sahip değilse ve makul düzenlemeler de varsa örneğin doğru bir uygulamayla Türkiye Noterler Birliği'nin yapacağı bir çalışma sonrasında çeşitli noterleri artık her noter de demiyoruz. Çünkü biliyoruz ki özellikle depremle ilişkin olaylarda bile yani aklımıza gelebilecek en yıkıcı mücbir sebeplerde ve acılardaki en büyük sebepte bile Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin şunu dediğini biliyoruz. Bir devlet, bir devlet yalnızca bütün kaynaklarını yalnızca depreme yönelik bir yapılandırma ile ilgili uygulayamaz elbette. Bu yüzden başkaca pozitif yükümlülüklerde bir denge mekanizmasına gidilir deme, dediğini biliyoruz. Bu bağlamda Braille alfabesi çıktısı alan bir yazıcının da eğer büyük bir masraf oluşturacaksa ki Türkiye'de neyin büyük bir masraf oluşturacağını artık bilemez vaziyetteyiz. Hı hı. Bilindik noterlerin bu yazıcıdan çıktı alması da sağlanabilir. Hı. Veya eğer bu çok pahalı, aynı şey söz konusu. Kesinlikle. Kesinlikle. Eğer bu çok pahalı bir sistem olacaksa ikdiler bilgisayarlarına bizim voice over teknolojisi adını hı. verdiğimiz yani PDF metnini de Word metnini de veya hı hı hı. E, bilgisizliğim için bağışlayın beni lütfen. Noterde vekaletnameler hangi belge e, altyapısı dahilinde düzenleniyorsa o altyapı bağlamında onun okunması sağlanabilir fiili evet, olarak. Aynen öyle. Kayda Aynen öyle okunduk. Ondan sonra bu işlem yapılır. Ayrıca da şunu söylemek gerekir. Noterler e, benim gözümde 5 yıllık bir avukat olarak e, Türkiye'de en güvenilir mercilerdir. Biz bir işlem yaptığımızda örneğin noterden yapmaya gayret ederiz. Bu noter zorunluluğu şekil şartı taşımasa bile. Hı hı. E, noterlerde e, görevlerin bağlamında e, eski avukatlar olarak da aynı zamanda bir hiçbir zaman eski avukat olmaz tabii ki ama. Hukukçu olarak Öğreniz da... Hukukatlar e, e, e, var bari. E, Noterlerle ilgili bir şey söylemek istersen o e, dolarına e, Bu bağlamda o yüzden yapılacak değişimin... E, yapılacak değişimin o yüzden noterden beklenmesi gerekir. Yani noterler bir zahmet kimseyi dolandırmayı versin dememiz gerekir. Görme engelli kişinin acaba ben engelim dolayısıyla... Başıma kötü bir şey gelecek mi? Param elimden alınacak mı? Ürkekliğinde yaşadığı devlete ben sosyal hukuk devleti demem açıkçası. Ama bu benim düşüncemdir. Burada zaten noter değil. Banka söz konusu. Sö kredi vermek istiyor ama kredi verirken e, imzayı yazılı olarak almak istiyor. Ve e, kör olduğu belli olan kişiye de bir alternatif hizmet modeli, kolaylaştırıcı bir model sunamıyor. Hazır değil çünkü. Problem o zaten yani hizmeti özel ihtiyacı olan, farklılıkları olan bireyleri de kapsayacak şekilde örülmemiş, organize edilmemiş altyapısının ve üst yapısının oluşturulmamış olması. Aynen öyle ama burada değerli meslektaşımız Olgun Yılmaz çok önemli bir şeye de parmak Genellikle engelli hakları çok da çalışılmadığı için raportörler de bunu öne sürememiş olabilir. Bence bu Olgun Bey'in öne sürdüğü bir vaziyet. Olayımız 2017'de oluyor ancak 18 Haziran 2016 tarihli e, ve resmi gazetede de o gün yayınlanarak yürürlüğe giren bankacılık hizmetlerinin erişilebilirliğine dair yönetmelik e, başlığındaki dördüncü maddenin en son fıkrasında çok önemli bir girdi vardı o ki. Banka engelli müşterilerine bu yönetmelik çerçevesinde sunduğu kullanımı kolaylaştırıcı veya bilgilendirici hizmetler dolayısıyla müşterilerinden ek ücret talep edemez diyor. Hı -hı. Bu yüzden Bölge Adliye Mahkemesi'nin kararını yanlış buluyoruz. Yani Hı -hı. orada bir tereddüt yaşanmaması gerekir. mutlu olmalıydı. Profesyonel bir yapı. Aynen öyle ki başvurucunun da zaten sunduğu belgelerde ben kamera kaydına da hazırım. Bireyli alfabesiyle varsa oradan da okuyabilirim diyerek Hı -hı. E, aslında bankanın kendisine uygulaması gereken tutumu Öne de sürmüştür. Bunları kolayca da yapılabilmesini sağlayacak şeyleri hazırlamıştır kişi. Ben bir hani kamera kaydına da çıkabilirim dedikten sonra bu uygulamayı yapmakla yükümlüdür. Ve 2016 yılında girdiği için de bankanın bunu yapmaması, efendim biliyor, biliyorsunuz engelli hakları yeni genişiyor o yüzden bizim çok bilgimiz yok gibi bir e, sığınmaya da Tabi tutulamaz. Ya aslında kurumlar kendilerini engellere yönelik güncelleyemiyorlar. Maalesef. Sonunda e, o kurumun görevlisiyle e, özel gereksinimi olan, farklı olan birey karşı karşıya geliyor. Ve orada o bilgisizlik, eğitimsizlik, deneyimsizlikten kaynaklı belki kişi onurunu e, incitici, kişilik haklarına e, yönelik, Rencide edici bir takım e, durumlarda yaşanıyor maalesef zaten bu da bir manevi tazminat davası sadece iki saat bekletmeden ibaret olmasa gerek orada e, takınılan tavırlar söylenen sözler e, uygulama bir kümülatif olarak bütün olarak bakıldığında zaten Kesinlikle. incitici ve onur kırıcı Hı. ve reddedici yani özne muamelesi yapılmayan e, birinin e, uzantısı birinin desteğiyle ancak e, bağımsız bir birey olarak e, işleme alınabilecek bir kişi muamelesi yapılıyor. Sanırım en çok reddedilen ve irdelenmesi gereken tavır bu. Kesinlikle ki mesela yani, Tam burada İ... bir şey sorabilir Buyurun. miyim Deniz e, Yazgan arkadaşımıza? E, bu engellerle ilgili yasadan bahsettiniz. E, devletin bankalar özel şirketler, özel e, ticari kurumlar e, yani ticaret kanuna göre e, e, özel şirket evet. Devletin bu tür hazırlıkları yapmasını, bunları bunlara hazırlıklı olmadığı takdirde bu faaliyetleri yürütmelerini engelleyici bir e, düzenleme var mı acaba bu engeller yasasında? Çünkü bunlar özel şirketler şöyle söyleyebilirim. Engelliler hakkındaki kanun bir, bir, bir şey evet e, engelliler hakkındaki kanunun topluma dahil olma e, kenar başlıklı maddesinde aslına bakarsak toplumun ta kendisi ve özel yaşama yönelik e, çıktılarından biz bunu haklar nezdinde yorumlayabiliriz. Ama bizim için önemli olan bankacılık kanununun zaten 2005 yılında girmiş olan bankacılık kanununun e, birlikler ve görev ve etkileri kenar başlıklı maddesinde de aslına bakarsak meslek ilki ile ilgili metinde görev ve yetkili kılındıkları e, vaziyetler dolayısıyla da bankaların bu yükümlülüğü olduğunu söylemek mümkün. Görev yetki ve sorumluluk maddesi bağlamında da aynı şekilde yönetmelik e, daha doğrusu şöyle yönetmeliğin düzenlenme nedeni 93. ve 80. maddelerindeki bankacılık kanunu 80 ve 93. maddelerinde bankalara her daim kapsayıcı ve geliştirilebilir uygulanma da bulunma yükümlülüğü getirmiş olmaları. O yüzden yönetmelikte engeller önleyici, sistematik ayrımcılığın sonucunda ortaya çıkmış vaziyette ve e, banka hizmetlerinin ve ürünlerinin planlanırken engelli müşterilerin kullanımına iletkin gereksinimlerinin de dikkate alınacağını, örneğin cep şubelerde kimi zaman kullanmadığımız ya bu neden var diye düşündüğümüz sesli sistemlerin var olmasında Veya e, personelin direkt olarak bir şubeye gidildiğinde personellerin engelli müşterilere yönelik yardımcı olmasını sağlamakla yükümlü tutuldukları bir yönetmelik var ve direkt olarak görev yetki ve sorumluluk ve birliklerin görev ve yetkileri kuruluş birliklerinin görev ve yetkilerine giriyor. Kuruluş birliklerinden de kastımız aslına bakarsak bankalarla çalışmaya aşina olan kişilerin de bileceği üzere meslek ilkelerini belirlemek suretiyle ortaya çıkmış üyeler ve birliklerden, üyelerin birliklerinden söz ediyoruz. Bu bağlamda... Buna yönelik yapılan bir başvuruda idari bir soruşturma sonucunda e, da, da bir yaptırım uygulanabiliyor bankalara. Asla bakarsak bankaların bu bağlamda bir sorumluluğu var. E, aynı zamanda 6 Haziran 2014 tarihli görme engellerin yaptıkları bankacılık işlemlerinde imza konulu bir yazısı da var BDDK'nın. BDDK Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu nun, e, Kurumu'nun bir e, kurumunun çıktısı ee, burada özellikle 15. maddenin e, talep halinde borçlar kanununun 15. maddesinin görme engellerinin talepleri halinde imzalarında şahit aranır dendiğini, Yani işlemlerde tanıt bulundurması hususunda engellilerin taleplerinin arandığını, talebin bulunmaması durumunda görme engellerin attığı imzaların yeterli olduğunu açıkça aslına bakarsak BDDK sirküle etmiş durumda bankalarına da. Hukuk İşleri Dairesi Başkanlığı'ndan 2014 yılında çıkmış bir e, yazı olduğu için, sirküle edilmiş bir yazı olduğu için bu bağlamda ilgili bankanın gerçekleştirmiş olduğu ayrımcılığın o veya bu vaziyette kanun tarafından öngörülmemiş olduğunu iddia etmek de mümkün değil. Belki bu şekilde yanıt verebilirim. Evet, teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Kamusal bir görevi icra ediyorlar aynı zamanda. yani Evet, ticaret hukukuna göre kuruluyorlar ama kamusal yanından dolayı herkese eşitlik kurallarına göre Hizmet etmek zorundalar. Ha ne yapabilir? Bir e, e, kör o bankayı tercih etmeyebilir. Yani o bankanın e, körlere ilişkin hizmetini vermeyip tercih etmeyebilir ama pasif durumdaysa mesela o bankadan kendisine bir havale gönderilmişse, e, o bankaya gitmek zorunda kalmışsa, kendisinin o bankayla çalışmasını gerektiren başka bir şey olması olmuşsa, bankayı seçemiyorsa, o zaman işte eşitlik ve genellik kuralı yine e, idare hukukunun kuralı olmakla beraber ticaret hukukuna göre kurulmuş olsa bile o bankanın dikkate alması gereken bir şey. Her zaman e, çalışacakları bankaları ya da noterleri seçecek durumda olmayabilir. E, körler ya da diğer e, özel gereksinme olan ya da özel gereksinme lafı da yanlış. Farklı e, kendine özgü durumu olan kişiler. Belki bu bağlamda yasa önünde eşit tanınma Birleşmiş evet. Milletler Engellerin Hakları'na ilişkin sözleşmenin 12. maddesinden de söz edebiliriz. Burada özel bir kurumda bile olsa yani Türk Ticaret Kanunu'na bağlı bir yerde bile olsa aslına bakarsak özellikle kamu bankalarında azaldığı dönemde hepimiz farklı farklı bankalarda özel teşebbüslerin açtıkları bankalarda çalışıyoruz. Bu bağlamda engelli biriyle. Ve duyu yetersizliği veya eksikliği dolayısıyla engelli birey tipik gelişmiş kişi arasında fark gözetmemenin aslına bakarsak özel veya kamu teşebbüsünden ayrıksı ve üstün tutularak genel uygulamalara dönüşmesi gerektiğini Birleşmiş Milletler Engeller hakkındaki sözleşmenin 12. maddesi de bizlere söylüyor. Burada Anayasa Mahkemesi çok önemli bir tavsiye kararına da değiniyor. Bence bu da Olgun beyin Hanım veya Bey, e, bir evet. evet yanlış söylediğim için özür diliyorum eğer yanlış söylediysem. Ee, çok önemli ve bilinmeyen, e, çokça bilinmeyen daha doğrusu biz alanda çalışan kişiler olarak tabii ki farkındayız ama Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi'nin engelli bireylerin haklarını ve topluma tam katılımını teşvik etmeye yönelik 2006'ya 5 sayılı tavsiye kararından oldukça verimli bir şekilde söz ediliyor kararda. Kararın 30. paragrafında başlıyor. Eylem alanı bilgi ve iletişim kısmında engelli bireylerin toplumun diğer üyeleriyle eşit şekilde bilgi aramasını Almasını ve vermeşini sağlamak için uygun tedbirleri almakla yükümlü kılıyor aslına evet. bakarsak hı hı. bu bağlamda sözleşmeci devletleri, taraf devletleri. Üye devletler tarafından icra edilecek özel eylemleri ise farklı engel gruplarından kaynaklanan gereksinimler doğrultusunda çeşitli erişilebilir format ve teknolojilerle resmi bilgi ]lerin engelli bireylere sunulmasını sağlaması gerektiğini düşünüyor. Yani bir banka bize şey diyemez. Aa ben yalnızca görme engelliler için hazırım. Yani ben de yalnızca braille var diyemez. Ses kasetleri kolay anlaşılabilir metinler gibi. Örneğin ben yalnızca %100 görmeyen kişiyle karşı karşıya olmayabilirsiniz. Kişi şunu diyor olabilir. Benim gözüm %30 görüyor. O yüzden bu sözleşmeyi 14 puntoyla 16 puntoyla basmanızı rica ediyorum ben dediğinde aa ama bizim prosedürümüz bu yanıtını veremez kimse. Çünkü genel işlem koşullarından da biliyoruz değerli e, hocam e, çok sevdiğim büyük hocamız e, Profesör Doktor Yeşim Atamer genel işlem koşullarını anlatırken bir alt sınırın belirlendiğinden söz eder. Yani siz 12 pun, siz 12 puntodan aşağısında bir yazı yazamazsınız. Eğer kişi Kısmi olarak gördüğünü belirtiyorsa bu belirti dolayısıyla punta büyüyebilir, daha okunabilir sistemler yaratılabilir. Ee, bununla beraber önemli bir şekilde buna atıf yapmakla beraber hizmet kalitesi ve personelin eğitiminden de söz ederek hizmet faydalanıcı olarak engellilerin hizmetlerin kalite kontrol ve izle usullerinde yer almasının büyük önem taşıdığından da söz eder. Burada şunu çıkarıyoruz aslında bu noktadan. Ee, engelliler hakkında engellileri edilgen kılan uygulamalardan ziyade hizmet kalitesinin belirlenmesinde ve personelin eğitiminde engellilere onlar diyen değil, birler diyen insanların eğitim vermesi gerektiğinden söz ederler. Bu yüzden biz de mesela erkeklerin kadınlar hakkında e, ahkam kesmesinden nasıl haz etmiyorsak sağlam bireyler olarak, ehil bedenlere sahip bireyler olarak engelli kişilerle ilgili çeşitli söylemlerde bulunurken Onların yerine geçmenin büyük bir aslında hadsizlik olduğunu, hepimiz engelli adayız efendim gibi söylemlerin aslına bakarsak çok bencil, çok yanlı ve bir insanın Allah korusun dediği şeyler üzerinden aman aman başımıza gelmesin diyerek sanki bir sadaka verir gibi defi bela defi kaza dermiş gibi işlemler yapmasının gerekli olmadığını karar alıcı mekanizmalarda engellilerin özne olarak var olması gerektiğini savunur. Yani... yani şöyle kişinin bir farklılığı var. Bu farklılık toplumsal yaşama katılmasında bir engel ise eğer öyle kabul ediliyorsa o zaman bu engeli ayrımcılığa yol açan bir neden olarak ortada bırakmak yerine bu engellileri kaldırıcı bu engelin sonuçlarını e, bertaraf edici toplumsal çalışmalar yapmak lazım. Hepimizin e, en önemli e, bilinçlenmesi gereken, tavır gereken nokta bu herhalde. Onu yapmayıp bilerek ya da bilmeden ayrımcılık kültürünü, dilini uygulamasını e, üretiyorsak o zaman e, kendimize bir daha bakmamız lazım. Ve bankalar belki bu karardan sonra kendilerine bakarlar. İsterseniz bir müzik arası verelim. E, ondan sonra siz Anayasa Mahkemesi durumu nasıl değerlendirmiş Nasıl bir sonuca varmış ve etkileri neler onu anlatırsak diye düşünüyorum. Olur mu Bahri abi? Tabii ki tabii ki. Peki, teşekkür ederim. 95.0 Açık Radyo'da hukuk güvenliğindeyiz. 7 Eylül 2023 ee, Sayın Bahri Bölen'le Sayın Deniz Yazgan Şenay ile birlikteyiz. Ee, Anayasa Mahkemesi'nin e, görme engelli biz kör demeyi tercih ediyoruz. Birey Sevda Yılmaz'ın bireysel başvurusu üzerine yaptığı karardaki e, normatif değerlendirmeleri anlattı Deniz Hanım bize şu ana kadar. Bir de e, somut olayda ne olmuş yani Anayasa Mahkemesi bu e, siz nerede kaldıysanız lütfen devam edin ben demin e, ara için sözünüzü kesmiştim buyurun. Aslına bakarsak Anayasa Mahkemesi tam da kararı yaralamış vaziyetteyiz müzik aramızın ardından. Anayasa Mahkemesi devamında şu zamana kadar Anayasa Mahkemesi'nden da Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin engelli kişilere yönelik verdiği kararlardan biz potpürri oluşturuyor, bir buket oluşturuyor bizlere. Dümer Avusturya kararından Hamailen Finlandiya kararından yaptığı atıflar olaylar biraz daha uzun olduğu için sadece kararın çıktılarından söz edeceğim affınıza sığınarak. Taraf devletlerin başka koşullarda benzer durumlar teşkil eden farklılıkların farklı bir muameleyi gerektirip gerektirmediğinin ve ne ölçüde gerektirdiğinin değerlendirmesine takdir yetkileri bulunduğunu kabul ediyor taraf devletler açısından. Ama bunun bir hakkı direkt olarak yani özel ihtiyaçları nazara alınarak bireysel autonomiyi ekonomik bağımsızlığı ve sosyal bütünleşmeyi sağlama yönelik tedbirlerin alınmasının kişiyi teciz etmeye yönelik tam tersinden yorumlama olup olmadığının da önemli olduğunu söylüyor. Çan ve Türkiye kararını biliriz. Konservatuara e, kayıt olmaya hak kazanmış bir görme engelli öğrencinin uygun bölüm bulunmadığından yani görme engelli kişilere yönelik uygun bölüm bulunmadığından dolayı kaydının yapılmamasına dair başvuruda eğitim hakkı bağlamında ayrımcılık yasağının aslına bakarsak ihlal edildiği söylenmiştir. Yine küçük bir korsan villeri yapmak istiyorum. Türkiye'de görme engelli kişiler eczacı olamıyorlar. Niye? Evet. Eczacılığın sanki cerrahlıkmış gibi görmeyi gerektiren bir meslek olduğuna yönelik bir yönetmelikleri vardı. E, halen ve halen görme engelli işçilerin eczacı olamadığını biliyoruz. Değerli çalışma arkadaşım Biricik dostum, Engelli Hakları Merkezimizin sözcüsü, değerli avukat Hüseyin Vorol, Türkiye'de e, ÖSS sınavında Türkiye derecesi yaparak İstanbul Üniversitesi'nde eczacılık bölümüne girdikten sonra hukukçu olmuştur. E, okuduğu, bir yıl okuduktan sonra çok iyi notları aldıktan sonra bu yönetmelik engeline takılmıştır. E, bence biz avukatlar ve engelli hakları savuncuları olarak bu yönetmeliğe ilişkin olarak da Artık eğilmeli ve çalışmaya devam etmeliyiz. Yani hangi ilacı karıştırdığını, hangi ilacı verdiğini görmesi lazım herhalde düzsulundan yola çıkıyor. Öyle Aynen mi? öyle ki zaten bu yönetmelik de 50'li yıllardan kalan bir yönetmelik olduğu için. Yani şunu açıkça söylemek gerekiyor. Eskiden ilaç yapmak vardı. Evet, şimdi ilaç Ay Çok istisnai olarak evet, ilaç yapmaktı. Yani e, ezdacı deyince sadece reçetede yazılan... E, ilaçları işte sıvı ya da e, tablet olan ilaçları vermek değil bazı hallerde elindeki şeylerle kimyasal e, sıvılarla bunlardan e, ilaç yapabilme e, yetkisi ve yeteneği ve bilgisi de gereken kişiler o bakımdan bu düzenleme sanki bana da e, doğruymuş gibi geliyor ama e, ilk bakışta doğru gibi gelen birçok şeyin yanlış olduğunu hep öğrendik. Bunun için de e, bilgi ve donanım gerekiyor. Kesinlikle, kesinlikle. Çam ve Türkiye kararından da aslında bu bağlamda söz ediyor. Yani ayrımcılık yasağının engellilik temelinde ayrımcılığı da kapsadığını ifade ettiği için karar anayasa mahkemesi ki ben raportörü de e, tebrik ediyorum çok güzel sıralanmış bir e, karar bu yani bu iskelet olarak da anayasa mahkemesi kararları olarak da örneğin son sınıfa gelmiş bir hukuk öğrencisinin de kolaylıkla olayı ve ilgili e, hem içtihadı hem mevzuatı öğrenmesini sağlayacak bir karar ve böyle güzel kararların olayı gerçekten iyi anlamakla çıkarıldığını biz artık Anayasa Mahkemesi'nin karar e, çıkarma halinden anladık. Yani çok bulaşık karar da okuduk Önce maalesef. Yani bundan sonraki olumlu yönde Aynen öyle yani, yani benim için pek çok şey öğrenecek. kesinlikle <gülüyor> ve benim için şu anlama da geliyor bu. Aa Anayasa Mahkemesi engelliyatlarını çözmüş de dedirtiyor. Hmm. Ha evet bakın yani evet, çok doğru atıflar. bakımından e, bir noktaya gelinmiş durumda. Kesinlikle ki e, iki gün önce 5 Eylül 2010, 2023'te biliyorsunuz özel eğitim hakkından mahrum bırakılan bir anı otizmli anı, e, daha doğrusu özel gereksinimliydi otizm. Şimdi ben ekledim. Özel gereksinimle olduğu belirtilen bir e, anaokulu öğrencisinin eğitimden faydalandırılmaması ilişkin başvuru, ki maalesef başvuru galiba 2018'de 2019'da yapmıştı. Çocuklar duyduğu yerde durmuyorlar. Büyük ihtimalle 4. sınıf öğrencisinden söz ediyoruz artık. Hı hı. Karara bağlayacağını biliyoruz. Hı hı. Belki bu karar ışığında doğru maddelere, doğru kararlara atıf yapması gerektiğini de Artık anlamış bir anayasa mahkemesi kararından söz ediyor olabiliriz. Ben bu kadar tabii büyük konuşuyorum ama herkese saygılar tabii ki bunu söylemek lazım. Zamanımız da ilerliyor. İsterseniz e, Af'la ilgili Bahri Bey'in de söyleyecekleri var. Ama, anayasa mahkemesi o halde... bir olayda ne demiş? Yani örnek iştahatlardan bahsetmiş, Çam kararını atıp yapmış, hatırlatmış. Evet. Ee, bu bağlamda anayasanın 17. maddesini yani maddi ve manevi bütünlüğü hatırlattıktan sonra esas yönünden yaptığı değerlendirmede kanun önünde eşitlik ilkesinden söz ederek her farklı muamelenin otomatik olarak ayrımcılık ihlalini, ayrımcılık ihlalini elbette ortaya çıkarmayacağından ve fakat somut olaydaki vaziyette ee, başvurucuya benzer ve kıyaslanabilir durumdaki banka müşterilerine göre Farklı bir muamele yapıldığından söz ettiğini görüyoruz mahkemenin. Bence en önemli paragraf 70. ve 73. paragraflar sonuca yaklaştığımız paragraflar mahkemelerin önlerindeki uyuşmazlığa uygulayacakları mevzuat, mevzuat hükümlerini anayakalı ilke ve güvenceleri gözeterek yorumlama mecburiyeti olduğunu yani aa efendim imza atacak da, da atacak o zaman gibi bir bakış açısında olamayacağını, buradaki tereddüdün adeta bankayı koruyucu vaziyette olur böyle vakalar şeklinde yorumlanamayacağını açıkça söylüyor aslında bakarsak 70. paragrafta mahkeme. 70. paragrafta sonucu olarak kısmına geldiğinizde başvurucunun bank kredisini kullanamaması ve uzun bir süre banka şubesinde bekletilmesi bakımından, görme engelli olmasından dolayı bu muamelenin, olduğunu netten ve haklı bir sebebinin bulunmadığı kanaatime varmıştır. Bence buradaki en önemli husus şudur. Görme engelli bir kişiyi yönlendirmeden iki saat beklemeniz, bekletmeniz ona aslına bakarsanız çok büyük bir bilinmezliğe sürüklediğiniz anlamına da gelir. Hı. Sen şurada otur dediğinizde bu zaten çok edilgen bir tavırdır ve o kişiler de ne yapmaları gerektiğini bilmedikleri için o kişiyi çok büyük bir bilinmezlikte yalnız başına ve oldukça edilgen kılımda bir süreçte bıraktığı için Anayasa Mahkemesi'nin kararı çok iyi bir makul uygulamadır aslında. Başka bir insan için iki saat uzun bir süre olmayabilir belki gören bir insan için iki saat uzun bir süre olmayabilir. Çünkü kendisine de açıklanmadığı için düzgün gördüğü şeylerle Aa, burada bu oluyor. O yüzden bekletiliyorum sonucuna varabilir ama eminim ki burada bir bilgilendirme eksiği de olduğu için iki saatin çok uzun bir süre olduğuna kanaat getirmiş vaziyette Anayasa Mahkemesi ve çok çok önemli buluyorum ben bu kanaat getirme vaz vaziyettine. Suç sınavı altında tutulma da eğer tutmanın koşulları yoksa e, herhangi bir engeli olmasa farklı durumu olmasa bile kişileri e, oldukça mağdur ediyor ve onlarla ilgili tazminat ödeneceğine ilişkin kanun Kesinlikle. ayrıca var. Aynen. Dolayısıyla bu durumdaki kişinin daha da özellikle olarak e, incineceği ve daha öncelikle ele alınması gerektiği de muhakkak. Aynen öyle ve o yüzden hem bölge adliye mahkemesinin kararını ilgili de yeterli bir gerekçeden yoksun görüyor. Hem de aynı zamanda engellilik temelinde yapılan muamelin haklı bir sebebin de bulunmadığını Hı. Söylüyor yani efendim biz size kolaylaştırmak için bireyler alfabesinden çıktı almak istiyorduk. Kartışımız bitti de beklettik gibi bir şeyin söz konusu olmadığını bir atiye bırakılış hali olduğunu çok güzel vaziyette tespit ediyor mahkeme. Yani saygısız ve keyfi bir uygulama. Aynen öyle. Ve... Ee, hüküm kısmına geldiğimizde ise eski hale geri e, getirme düz hale getirme kuralı çerçevesinde ihlalin sonuçlarının bütünlüğüyle ortadan kaldırılması için e, bence burada bir problemimiz var. Manevi zararlara karşılığında net 7500 lira ödenmesi neye karar veriyor. Aynen öyle dönüşüm. ama tabii şöyle bir şey var. 6 yıl içerisindeki 7500 liranın 7500 lira hmm. olarak kalmadığını yani 7500 birim olarak hayatımızda zuhur etmediğini biliyoruz. Hmm. Biz 2017 yılında alabil 2019 yılında daha doğrusu 7500 lirayla alabildiklerimizle 2023 yılında alabildiklerimiz aynı değil. Ben o yüzden eski hale getirme kuralının da Türkiye'deki faiz uygulamalarına takıldığı kanaatindeyim. E, Tabii ki. Tekrar, Çünkü geri gönderecek, geri gönderecek mahkemeye. mahkemeler. E, mahkemeler tekrar bu manevi tazminat davasına bakacaklar. Umarım öyle olur. Yani daha hı. düzgün ama bir. Ama gönderilmesi karar var zaten. Düzgün var var. Hamle, yo, yo, mahkemede var. umarım e, daha... E, öngörülü karar bir karar verir. Sanki gönderse iyi olurmuş BDDK'ya da. Zaten BDDK mevzuatını kurmuş ama uygulamayı denetlemesi açısından belki Kesinlikle. karar bir örneğinin. Engelli Hakları Merkezi gönderir belki. <gülüyor> <Değil mi>? Hemen <gülüyor> hemen Mustafa e, ile görüşeyim ben değerli arkadaşım Mustafa Keskin'le. Çok teşekkür ediyorum. Bir cümleyle e, sağır desizler, sağır veya desizler ile ilgili yaptığınız çalışmayla bir iki cümleyle söylerseniz çünkü hmm. ilgili de tabii ki söylüyoruz. hemen hemen. Ee, öncelikle dinleyicilerimizin kulağa tırmalandığıysa sağır ve dilsiz dememizden bunun bir sebebi var. işitme engellilik Ile sağırlık arasındaki fark sağırlar tarafından aslında tıpkı LGBT haklarında olduğu gibi çeşitli hakaretlendirilmiş yani bir varoluşun hakaret olarak kabul edilmesi ve politik olarak doğrucu gözükmek adına yumuşatılmasını reddettikleri için efendim ben sağırım. Ee, bana... benim arkadaşım topalım derdim mesela ben topalım. aynen öyle benim adım bu ve ben buna bu şekilde seslenmekte bir sakınca görmüyorum siz benim yanımda olmak istemediğiniz için sanki ben tipik gelişmişim gibi bir müsamere yaratmak istiyorsunuz gibi oldukça cesur bir çıktıdan dolayı sağır kültürünün geliştiğinden söz ederiz sağır kültürünün varlığından söz ederiz özellikle e, hukuki terimlerin e, işaret dilinde çiftlüğünün bilinmemesi, kişilerin yoğun cümlelerden dolayı özellikle yaşamı boyunca duymamış kişilerin, sağır olan kişilerin e, bizim kavramlarımızda ve kararlarımızdaki giriş cümleleri anlamamasından dolayı e, bizim yaşadığımız sorunlar vardı Hı. ve biz de bu yüzden sağırlarla ilgili CMK servisinden ve adli yardım bürosundan e, hukuki yardım talebinde bulunan sır kişilerle ilgili İstanbul da çok büyük bir atılımıyla e, şu aşamada 60 tane e, meslektaşımız 60 meslektaşımıza tane denmez özür dilerim. E, işaret dili eğitimi veriyoruz. 60 e Yani işaret dili ismine başladık. Sağır olduğu için konuşamayan, e, sağır ve deilsiz, sağır ve yardımsız de Peki o zaman bununla ilgili çalışmaları tekrar geniş zaman. Çok teşekkür ediyorum. Saygılarımı sunuyorum. Katlar yeni bir iletişim olanağına sahip olduk. Kesinlikle. Ve sağır ve veya dizsiz arkadaşlarımız da avukatlardan daha etkili bir şekilde hukuki yardım alıp süreçlere daha bilinçli olarak, farkında olarak katılacaklar. Kesinlikle. Çok teşekkür, ben teşekkür çok ederim. Ben teşekkür ederim. Saygılar sunuyoruz. Evet, e, Bahar abicim e, bugün size e, süre e, yetmeyecek belki, belki sonrasında devam edeceğiz ama bugün efendim söz sizin. E, 6 Temmuz tarihleri resmi gazetede... 5 Temmuz sahili Burcu Başkanlığı kararı yayınlandı ve Hayrettin Gülis'in kişi affedilmiş. Ne dersiniz bu konuda? Evet ondan evvel bir e, açık radyo dinleyicilerine tereddütlü bir konu hakkında bilgi vermek istiyorum. Bu bilgiyi de siz araştırdınız Aynur Hanım. O da e, bu e, ek taşıt vergisiyle ilgili Anayasa Mahkemesi'nin bir iptal kararı olduğu yönündeydi. Oysa Cumhuriyet Halk Partisi'nin bununla ilgili yaptığı anayasa mahkemesine yaptığı başvuruyla ilgili e, anayasa mahkemesi genel kurulu e, onu gündemine almış. Ama ortada bu e, verginin ek e, taşıt vergisinin iptaline ilişkin bir kararın olmadığını söyleyelim dinleyicilerimize öyle değil mi Aynur Hanım? Evet evet yani sadece esaslı inceleme kararı almışlar. Benim tabii özel bir bilgim yok ama basında okuduğumda başvuru 24 Temmuz'da yapılmış. Esastan inceleme kararı alınmış. İşte bu esaslı inceleme kararını sanırım bazı gazeteci arkadaşlarımız iptal edildi gibi algılayıp e, yazmışlar. Ama sonradan bu haberlerin bir kısmında silinmiş diye de okumuştum ben. Evet bunu söyleyelim. Bir de Cumhurbaşkanı'nın anayasanın 104. maddesine göre kişilerin bireysel olarak, ferdi olarak affetme yetkisi var. Ve bu af yetkisi işte e, e, Madımak, Sivas Madımak'ta e, insanların yakılmasıyla ilgili doğrudan asli maddi fail olarak hüküm giymiş, ağırlaştırılmış, meybet hapis giymiş. Hatta bir süre e, Türkiye dışında kalıp sonra e, 2003 galiba yılında Türkiye'ye geldiğinde yakalanıp cezaevine konulmuş e, Hayrettin Gül'le ilgili e, ve gerekçe de işte hastalığı nedeniyle, yaşlılığı ve hastalığı nedeniyle. Tabi burada yani hukuk güvenliği açısından bizi ilgilendiren önemli iki e, nokta var. Birincisi e, evet e, yaşlı ve de hasta olup Cezaevinde bunun infazının çok güç şartlarda e, gerçekleşeceği tespiti yapıldığında Cumhurbaşkanı'nın e, böyle bir af yetkisini kullanması doğal bir şey. Bu hem insani olarak hem de iç hukukumuzun ve uluslararası hukuk açısından da e, özellikle e, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi açısından da ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin yerleşik kararları açısından da Olabilir ve olması gereken bir şey. Ama e, bu Türkiye'de Cumhurbaşkanı bu özel af yetkisini tıpkı infaz yasasındaki gibi e, herkese eşit yani hukuk devleti ilkelerine, eşitlik ilkesine anayasanın eşitlik ilkesine göre uygulanıyor mu? Uygulanmıyor mu meselesi? Yoksa Hayrettin Gül suçu eylemi ne kadar e, gayri insani ne kadar kötü olursa olsun cezası ne kadar ağır, ağır olursa olsun infazın yine e, insan hakları e, kriterlerine uygun olmadan veya uygun olmayacak şekilde infazını hepimizin karşı olmamız lazım ve Cumhurbaşkanı'nın bu konudaki e, kararını eğer koşulları öyleyse, hastaysa ve cezaevinde tedavi imkanı zor ise doğru buluyorum. Benzeri bir kararı mesela Gülzere karar mıydı? Evet. evet. Ee, Abdullah Gül kullanmıştı. Ama evet. mesela Aysel Tuğluk'la ilgili Cumhurbaşkanı'na yapılan bu başvurular ee, aynı cevabı bulmadı yani aynı şekilde cevaplanmadı ki hakikaten e, artık e, zihinsel olarak cezaevinde tek başına e, e, yaşamını idame ettirebilecek bir durumda değildi Aysel Tuluk. E, bu bakımdan ilke olarak doğru bir karar anayasal yetkisi çerçevesinde bir karar. Eğer e, serbest bırakılan veya afla e, bırakılan Hayrettin Gül'ün sağlık koşulları, yaş koşulları böyleyse e, buna karşı çıkmayacağımız, karşı çıkamayacağımız bir karar diye düşünüyorum. Ama e, daha evvel. Af değildir denilmesine rağmen yine programımızda bunun aslında gizli bir af olduğunu söylediğimiz torba yasa içerisine konulmuş ceza ve infaz ile ilgili ceza ve e, e, e, güvenlik tedbirlerinin infaz hakkındaki kanun çerçevesinde e, eşitliksiz bir Yasa uygulaması var ve bu yasa uygulaması da hakikaten hukuk güvenliği açısından bizi rahatsız eden karşı çıkacağımız eleştireceğimiz düzenlemelerden biri. Umarız bu konuda açılan dava henüz bir karar yok. Anayasa Mahkemesi'nce olumlu şekilde karara bağlanır diye düşünüyoruz. Yani gündemde hem anayasa mahkemesi açısından hem de hukuk gündemi açısından çok önemli e, süreçler var. Bunlardan birisi mesela geçen haftaki konuştuğumuz programda ee, yeni bir yargı reformu strateji belgesi belki de eylem planının hazırlandığını biliyoruz ama bu yargı reformu strateji belgesi ve eylem planlarının her zaman artık bizi korkuttuğunu da e, söylemiştik ve e, yine korkuyorum umarım e, yargı reformu, strateji belgesi hazırlanan e, evrensel hukuk kurallarına, anayasaya, e, bağlı olduğumuz uluslararası insan hakları sözleşmelerine uygun e, yargının güvenilir kişilere, her kişiye e, güvenlik sağlayan bir e, düzenlemesi olur ve yaşama da geçer. E, sanıyorum zamanımız doldu. Doğru, e, evet. Deniz yazgan arkadaşımıza, Avukat Deniz Yazdan Şenay arkadaşımıza çok teşekkür ediyoruz. Çok ee, çok teşekkür ederim. Evet, Aynur Hanım e, e, bu programı özellikle hazırladı bize e, açık radyo dinleyicilerine e, ulaştırmak için kendisine ben özel olarak teşekkür ediyorum. E, radyoda emeği geçen arkadaşlarımıza ve arkadaşımız Andrei'ye çok teşekkür ederek yeni bir hukuk güvenliği programında buluşmak üzere. Hoşçakalın diyelim. Hoşçakalın.